eser Kalpaklılar Samim Koca göz Kurtuluş Savaşımızla ilgili anılarım zihnimde kopuk kopuk yer eden bazısı korkuluğu, bazısı sevinçli olaylardır. Bana öyle geliyor ki 5-6 yaşımın kavrayışıyla o günlerde bu olayların iç yüzünü anlayamazdım. O sıra yalnız korkanlarla birlikte korktum, sevinenlerle birlikte sevindim. Mandaların çektiği bir araba içinde, zifiri karanlıkta Çin'e çayına geçmiştik. Bu çayın adını sonradan öğrendim. Dizlerinin dibinde oturduğum annemin karanlıklar içinde gözyaşlarının parıltısını hiç unutamam. Babamın beyaz bir ata binip gittiğini hatırlıyorum. Atı gerçekten beyaz mıydı yoksa ben mi sonraları bu atı beyaz düşünmeyi sevmiştim? Şimdi bilemeyeceğim ama babam gitmiş günün birinde hasta, bitkin fakat sevinçli dönmüştü. Bir gün top sesleri kasabamızı inletirken babam koşa koşa eve gelmiş kapıdan anneme... ''Hanım hanım, Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Paşa reisi cumhur seçildi.'' diye bağırmıştı. Babamın bu sözlerini annemin sevinç gözyaşlarını hiç unutamam. Zihnimde yer eden olaylardan biri de düşmandan kaçıp gittiğimiz Muğla'da, evimizin karşısındaki bir binanın kapısında penceresinde toplanıp ''Ankara'nın taşına bak'' türküsünü söyleyen Mehmetlerin kaynaşmasıdır. Oradan cepheye gittiklerini sonradan anladım. Bana bu romanı yazdıran sebeplerden biri hala kulaklarımda çınlayan Mehmetlerin sesidir. Bir de her zaman gözümün önünden gitmeyen babamın hayali var. Beyaz bir ata binmiş, kalpaklı genç bir adam ve Ankara'ya Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın büyük nutuklarını dinlemeye giden silindir şapkalı yine genç bir adam. Bu Mehmetler, bu adam biz cumhuriyet çocuklarının babaları, abileridir. Merhaba sevgili dinleyenler. Kalpaklılar adlı romanın ön sözünden bir bölüm dinledik. Kalpaklılar, Samim gözün en büyük ve en tanınmış eseri. Kurtuluş Savaşımızın Ege bölgesinden görünüşü, Kuvayi Milliye ruhunun oluşumu, bağımsızlık hareketi ve iç isyanların gerçekler ışığında işlenişi, milli mücadelemizin gerçekten milli bir romanı. Yalnız bu arada önce yazarımızı tanıyalım. Memnuniyetle. Samim Kocagöz 1916 yılında sökede doğar. 1928'de ilkokulu bitiren Kocagöz, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir Erkek Lisesi'nde tamamlar. 1937 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girer, yazarlığının yanı sıra öğretmenlik de yapar Kocagöz. İzmir Devlet Konservatuvarında edebiyat dersleri verir. Samim Kocagöz, yazın yaşamına 1938 yılında İkinci Dünya adlı romanıyla başlar. Olgunluk dönemindeki eserlerinde rastlanmayan romantizmin etkin olduğu bu romanını diğer roman ve öyküler izler. İlk öyküsü Yarıntı 1939'da Ses Dergisi'nde yayınlanır. Yağmurdaki Kız adlı öykü kitabıyla 1968'de Türk Dil Kurumu öykü ödülünü kazanır. 1989 yılında çıkan Bu Da Geçti Yahu adlı anı kitabından bir yıl sonra Baskın adlı öykü kitabı yayınlanır. Aynı yıllarda geçirdiği felce rağmen yazmaya devam eder. Samim Kocagöz 5 Eylül 1993 tarihinde tasarladığı Koca Gözgiller romanını tamamlayamadan aramızdan ayrılır. Koca Göz'ün yapıtlarından bazıları yabancı dillere çevrilmiş, uluslararası antolojilere girmiş ve hakkında çeşitli makaleler yazılmıştır. Bu arada en önemli eserlerinden olan Kalpaklılar birçok defa Beyaz Perde'ye aktarılmıştır. Aa, evet, istersen dinleyicilerimizi fazla bekletmeden onları Kalpaklılarla baş başa bırakalım. İzmir düşman askerleri tarafından işgal edilmek üzeredir. Hasan Tahsin Bey kışlada ne yapacaklarını düşünür. Herkes ümitsizdir. İzmir valisi başta olmak üzere tüm yetkililer İstanbul hükümetinden emir almakta ve işgal karşısında sessiz kalmaktadır. Buna karşılık teslim olmak istemeyenler Reddi İlhak adında bir cemiyet kurmuşlardır. Hasan Tahsin Bey bu cemiyetle de bir şey yapamayacaklarını düşünüp kahrolmaktadır. İzmir Limanı'ndan aylardır hazırlık için Yunan üniformaları ve silahlar sızmaktadır. Hasan Tahsin Bey, Yusuf'a Rumların başına dert olacağını söyler, Yusuf ona nişanlısından, gelecekteki hayallerinden bahseder. Hasan Tahsin kararlıdır. Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımı olacaktır. Vatanı için her şeyi göze almıştır. Yanına birkaç el bombası alarak dışarı çıkar. Tarih 15 Mayıs 1919'dur. Yolda Yusuf'la karşılaşır. Yusuf, Körfez'e düşman donanmasının girdiğini söyler. Birlikte İzmir sokaklarında dolaşırlar. Her yerde Rumlular eğlenmekte, Yunan askerleri şehre doğru gelmektedir. Bu rezaletini için seyrediyoruz? İsterseniz siz gidebilirsiniz. Benim beş dakika sonra burada küçük bir işim olacak. Hasan Tahsin Bey. Baharmayın rica ederim. Ne yapacaksınız? Ne yapıyorsunuz? Dövüşe başlıyoruz. Ben başlıyorum. Siz devam edeceksiniz. Hakkını helal et. Sizi? Sizi ne yaparlar? Biliyorum. Beni paramparça edecekler. Ama ben de onların birkaçını parçalayacağım. Geri kalanını millet yok edecek. Yurdumuzdan kovacak. Çekilin! Elimde bomba var. Yunanlılar şehirde katliama başlamışlardır. Yusuf birçok vatanseverin öldürülmesine şahit olur. Amcasının çalıştığı gümbük bürosuna giden Yusuf, baskın yapan Yunan askerlerinin elinden şans eseri kurtulur ve kendini Türk ocağına atar. Türk ocağında silahlar toplanmıştır. İlk fırsatta Anadolu'ya geçip müdafai hukuk cemiyetine katılacaklardır. Bu amaçta yola çıkan Yusuf yaralanır. Ateşler içinde amcasının evinde üç gün yatar. Nişanlısı Nemide hep yanındadır. Bir süre sonra Yusuf amcasının yardımıyla Anadolu'ya doğru yola çıkar. Parsalı Rasim, İlyas, Salih ve Yusuf Salihli'de toplanan müdafaa-i hukuk birliklerinin yanına giderler. Salihli'ye varmadan önce Yusuf ailesini görmek için Manisa'ya uğrar fakat evde kimse yoktur. Yalnızca komşusu Zeynep Hanım evdedir. Ya bizimkiler? Anam babam kardeşim? Bilmem ki oğlum. Herkes kendi derdine düşmüştü. Avlunun ortasında Bekir'i mi dövüyorlardı? Bir ara sizin evin arkasından bir ağlama, bağırma duydum gibi. Bu kadar insanı nereye götürdüler acaba? Akşam karanlığında mahalleye gelenler oldu. Bir kısmını bırakmışlar. Anlaşıldı. Yürü Efe bizim eve bir göz atıp buralardan gidelim. Sen de Zeynep teyze hiç tasalanma. Bekir sabah gelir. Ona söyle bir yolunu bulup Salihli'ye gelsin. Orası selamet. Hepimiz orada toplanıyoruz. Anladın ya? Söylerim gelsin. Arkadaşa Salih ve Yusuf evin içindeki kanları izleyerek kömürlüğe giderler. Orada korkunç bir manzara ile karşılaşırlar. İstanbul hükümetinin bütün engellemelerine rağmen Mustafa Kemal Sivas Kongresi'ni toplamıştır. İstanbul'da Damat Ferit Paşa düşmanla anlaşma yapmış, milli mücadeleyi yok etmeye çalışmaktadır. Bu planların gerçekleştiği yerlerden biri de Bebek'te bir konaktır. Darülfünun talebesi Talip konaktaki gelişmeleri öğrenmekle görevlidir. Fatih de bir depoda 14 lakaplı birinden emir almaktadır. 14, ona Anadolu'daki sevindirici gelişmelerden ve milli mücadelenin gücünden bahsetmektedir. İstanbul hiç güvenli olmadığı için Talip çok dikkatli olmalıdır. Talip, sadrazam damat Ferid'in katibinin kızı Müjgan'ı kendine aşık edebilirse çok şey öğrenebilecektir. Bunun için işe koyulur ve kısa sürede Müjgan ona karşılık vermeye başlar. Aralarındaki yakınlaşma arttıkça Talip, Müjgan'ın çok zeki ve bilgili bir kız olduğunu görür. Kolejde okumakta ve birkaç dil bilmektedir. Ayrıca Mustafa Kemal yanlısıdır. Talip'in niyetini anlar ve kendinin de onlardan yana olduğunu söyler. Talip'e her konuda yardımcı olacağına dair söz verir. <gülüyor> Tarih 15 Eylül 1919'dur. Kumandan 23 yaşındaki Seyfi'ye emirler vermektedir. Mülazim Seyfi kendisine verilen mektubu hiç okumamak şartıyla Çankırı'ya isyan eden Kastamonu valisini tevkif edip Miralay Osman Bey'i kurtarmakla görevlidir. Yolda aynı işle görevli bir bölükle karşılaşırlar. İzmir'den yola çıkan Yusuf ve arkadaşları da onlarla beraberdir. Gittikleri yerlerde halkı teşkilatlandırmaya çalışırlar. Bir süre sonra Miralay Osman Bey'i kurtarırlar. Artık Kastamonu tamamiyle Kuvayi Milliye'ye katılmıştır. Miralay Osman Bey ve diğerleri bunu bildiri halinde hatırlar. Yusuf ve arkadaşları Kastamonu'ya doğru gelişmelerden habersiz yol almaktadırlar. Kastamonu'ya geldiklerinde şehrin bomboş olduğunu görerek şaşırırlar. Fakat sonradan Kastamonu'nun tamamen milli mücadeleye katıldıklarını duyarak sevinirler. Hoş geldiniz evlat. Hoş bulduk. Ankara'dan gelen alay siz misiniz? Alay nerede? Biz öncüyüz. Alay Kastamonu'ya girmek üzere. Çok şükür Allah'ıma kurtuldu. Dünden beri Kastamonu'ya kuvay milli hakim. Miralay Osman Bey iş başına geçti. Yaşasın, Yaşası, istiklal. Kastamonunun kuvay milliyeye katılması diğer ileri de cesaretlendirir. Yusuf bunun için çok mutludur. Fakat İzmir'de bıraktığı nişanlısını düşündüğü zaman kalbini bir sıkıntı kaplamaktadır. Yusuf, isyancıları götürmek üzere yanındakilerle Ankara'ya doğru yol almaya başlar. Yıl 1920'dir. Müjgan, Talip'e İstanbul hükümetiyle ilgili öğrendiklerini anlatmaktadır. Evden kaçırdığı evrakı ona verir. Müjgan, vatanı için büyük tehlikelere girmekte, Anadolu'ya giderken onu da götürmesini istemektedir. Talip, bir süre sonra Müjgan'ın evleneceği kız olarak ailesiyle tanıştırır. Müjgan'ın babası durumu fark eder ve kızını yanına çağırır. Sen bir erkeğin kolay kolay başaramayacağı işlerin hakkından geldin, geliyorsun. İlk önce senin bir kopukla düşüp kalktığını, mektepten kaçıp ne ailemize ne de terbiyene yakışmayacak hallere düştüğünü sandım. Beni aldattığını sanıyordum. Ama babanın akıllı, zeki bir adam olduğunu, kızının aklından geçenleri bile tahmin edebileceğini düşünmeliydin. Hemen yakana yapışabilirdim. Fakat kabahatini iyice ortaya çıkarmak için harekete geçtim. Hayretler içinde kalarak senin bambaşka bir yolda olduğunu öğrendim. Önce gizli gizli buraya geldiğini, çekmecemi, çantamı karıştırdığını anladım. Seni kolladım. Sonra da dışarıda arkana bizim emektar Ahmet Ağa'yı düşürdüm. O ser verir, sır vermez cinsden bir adamdır. Babamın uşağıydı bilirsin. Benim için canını verir. Uzatmayayım, delikanlı arkadaşında gözü pek bir adam. Benden çaldıklarını ta Ankara'ya kadar ulaştırabiliyor. İstanbul hükümeti bugünlerde bu düğümü çözer mi bilmem. Çözerse hepimiz için felaket olacağı muhakkak. Beni asarlar veya sürerler. Kendim için hiç endişem yok. Ama senin için üzülüyorum. Yaptıklarına da sevinmiyor değilim. Vatan haini bir babanın vatansever bir kızı olursa... ...o babanın vicdan azabı biraz hafifler diye düşündüm. Babacım, babacım benim... İstanbul işgal edilmiştir. Düşman askerleri ilk olarak Kuvayi Milliyeci mebusları tevkif etmeye başlarlar. Bütün bunlar olup biterken Anadolu'da Kuvayi Milliye hızla ilerlemektedir. Fakat Yusuf ve yanındakiler Hürriyet ve İtilaf Fırkası yanlıları olduğunu sandıkları kişiler tarafından yakalanıp hapsedilir. Yusuf'un yanında milli mücadele yanlısı olan mebuslar da vardır. Birçoğuna büyük işkenceler yapılmış, mallarına el konulmuştur. İstanbul damat Ferit Paşa hükümeti Atatürk ve yanlılarının idam edilmesi kararını çıkarır. Düzce'de bir hapishanede olan Yusuf'un da içlerinde bulunduğu dokuz kişi idam edilmek üzere bir alana götürülür. Hadi bakalım Mülazım Efendi. Emrini ver de bu iş bitsin. Şu Bolşeviklerin, padişah düşmanı... ...zındıkların canını cehenneme yollayalım. Kılıcın yok mu senin kılıcın? Yok. Olmadı. Kumandayı kılıcını çekip verecektin. Neyse... ...vakit kaybetmeyelim. Gözlerini bağlamak gerek. Sonra son isteklerini sormalıyım. Böyle zırva işlerle uğraşacak vaktim yok. Diz şunları kurşuna. Mülazım Efendi... Hiçbir arzumuz yok vatanın selamete kavuşmasından başka. Yalnız bir ricam var. Eli kolu bağlı ölmek istemem. Şu kollarımı çözün. Kumandanlarım. Kelime-i şehadet getirsek gerek. Eşşelennâ illâhe illallah ve eşşelennem muhammeden abdû ve rasûlû. Dikkat! Arkadaşlar! Kardeşler! Yaşasın vatan! Yaşasın istiklal! Vatanseverler kurşuna dizildi mi? Acaba Hasan Tahsin bombayı patlatabildi mi? Yusuf'un evinde gördüğü korkunç manzara neydi? İşte bütün bu soruların yanıtını bulmak için Kalpaklıları okumanız gerekecek. Sevgili dinleyicilerimiz bu romanla birlikte Kalpaklılar romanının devamı olan Dolu Dizgin romanını da okumalarını öneririz. Hoşçakalın.